Yeah 찾았대 Kainat, bugün 25 Temmuz Pazartesi, yıl 2016, ay 7, gün 207, Hızır 81. 1437, Hicri Şevval 21, 1432, Rumi Temmuz 12. Fırtına. Günün Sözü, bazen duygularımız bizden önce yaşlanır ve bizden hayatın geri kalanını alır. Hayatın kendini anlayanları cezalandırmasıdır bu, breht. Günün Malumatı Geçen haftadan devam Aslan Burcunda Doğanlar 22 Temmuz 21 Ağustos Kral olmasalar bile olduklarına inanırlar Methedilmeyi severler Sadık, cömert, ileri görüşlü Ölecek dereceye kadar çalışkan kişilerdir Ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar Kin beslemezler Ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler Aslanlar gibi gerçekten onlar da krallara benzer Başarılı olacakları meslekler askerlik, doktorluk, kimya ve demir çelik alanları. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız bir ve dört. Uğurlu taşınız sarı safir, sarı pırlanta. Uğurlu renkleriniz koyu sarı, sarı krizantem ve orkide. Uğurlu kokularınız misk, portakal çiçeği ve gül. Uğurlu müziğiniz neşeli ve oynak parçalar. Yıldızınız güneş, en üstün güç temsilcisi. Grubunuz ateş. Üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükse yükseğe ulaşmak. Amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendinizi beğenmek. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi var. Ya saben mi para Si me quieres escribir, ya saben mi para En el frente de batalla primera línea de fuego. En el frente de batalla primera línea de fuego. forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda, en el frente de batalla allí tienen una fonda. ¿Qué te dice pasa pasa para que dan son granadas moledoras el segundo de metralla para recordar memorias. el segundo de metralla para recordar memorias. 10 Şubat 1994 99 açıkradio.com.tr Açık Gazete programı başladı. Ömer Madacan, Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Emre Güngör de bize destek veriyor. Evet. Bir açılışta Rolando Alarcón'dan Simeires Escribir adlı şarkıyı çaldık. Bunun anlamı da bana yazmak istersen nerede olduğunu biliyorsun. Üçüncü Karışık Tugay'da işte ilk şey ilk ateş hattında olan benim diye İspanya İç Savaşı'nın ünlü şarkılarından bir tanesi. İspanya İç Savaşı ile ilgili tam da 80 Yıl önce bugünlerde gerçekleşen bir 80. yıl dönümünden bahsediyoruz. Eduardo Galeano da Aynalar kitabında bundan bahsediyor zaten. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Şeytan Bir Kızıl Melia. 1936 yazı İspanyol Cumhuriyeti'ne karşı bir hükümet darbesi düzenlenir. Bu darbenin ideolojik arka planını bir süre sonra Enformasyon Bakanı Gabriel Arias Salgado açıklayacaktı. Şeytan Bakü'de bir petrol kuyusunda yaşıyor ve oradan komünistlere talimat veriyor. Kükürte karşı tütsü, kötüye karşı iyi, Kabil'in torunlarına karşı Hristiyanlığın Haçlıları. Onlar İspanya'yı yok etmeden önce kızılları yok etmek gerekir zira... Cezaevlerindeki mahkumlar keyif çatıyor, okul müdürleri okullardaki papazları uzaklaştırıyor, kadınlar sanki erkekmiş gibi oy kullanıyor, boşanma evlilik kurumunun kutsallığını zedeliyor, tarım reformu kilisenin topraklar üzerindeki hakimiyetini tehdit ediyor. Darbe öldürerek doğar ve daha başından beri gayet açık sözlüdür. Generaller Generali Francisco Franco, her ne pahasına olursa olsun İspanya'yı Marksizm'den kurtaracağım. Peki bu İspanya'nın yarısının kurşuna dizilmesi anlamına mı geliyor? Ne gerekiyorsa o yapılacak. General Jose Mian Astray Yaşasın Ölüm General Emilio Mola Halkçı cepheyi açıkça ya da gizlice destekleyen herkes kurşuna dizilmelidir. General Gonzalo Queipo de Llano Mezarları kazmaya başlayın. İç Savaş Hükümet darbesinin tetiklediği kan gölünün adıdır. Konuşma dili bu şekilde savunulan demokrasiyle ona saldıran askeri darbeyi milisle askeri halkoyuyla seçilmiş olan hükümetle tanrının tarafından görevlendirileni aynı kefeye koymaktadır. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1920'de bugün Fransa Şam'ı ele geçirmiş. Birinci Dünya Savaşı sonrası. E, 1934'te Naziler Avusturya Şansölyesi Engelbert Dolfus'u, başbakanı yani, e, bir darbe denemesi, başarısız bir darbe denemesi sonrasında Naziler Dolfus'u öldürmüşler. 1933'ün başında parlamentoyu kapatmıştı. Avusturya Nazi Partisini yasaklamış ve diktatörel yetkiler elde etmişti deniyor. Sosyalist hareketi de 1934'te kapatıyor ve Austrofaşizm denen Avustra Avusturya faşizmini 1 Mayıs Anayasası, otoriter 1 Mayıs Anayasası aracılığıyla uygulamaya kalkıyor. Dorfus Nazi ajanları tarafından 1934'te bir darbe başarısız bir darbe denemesi sırasında öldürülüyor onun yerine geçen Kurt Şuşnig rejimi koruyor ama sonunda Adolf Hitler Avusturya 1938'de ilhak edecektir Anschluss adı verilecek buna birleştiler deniyor ama aslında tamamen bir ilhak meselesi o da böyle 2010'da da Wikileaks bugün 2010'da bugün Afganistan Savaşı'ndan ilgili gizli belgeleri açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri tarihindeki en büyük sızıntılardan birini meydana getiriyor. Wikileaks hala çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında yayınladıkları bir, bir dosya silsilesi. Maillerin biz toplu hali, toplu görüntüsüyle beraber tekrar ülke gündemine gelmişti. Dünya gündeminde zaten Hillary Clinton'ın maillerini parça parça açıklayarak duruyorlar. entepeden düşmüyorlar. Ee, bu Darbe girişimi soruşturmaları ve operasyonu kapsamında 30 internet sitesine girişim engellendi. Onu da söyleyelim. Sansürlenen siteler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç yazışmalarının yayınlayacağını açıklayan Wikileaks'in internet sitesi ve tüm internetin dijital hafızası. Wikileaks'in kullandığı daha doğrusu internet sitesi ve internetin dijital hafızasını tutan Arşivork'da bulunmakta. Arşivork'a şimdilik girlemiyor. Evet. Yani bu önemli bir durum. Neden? Çünkü açık radyoda podcast'lerin yüklendiği siteydi. Arkaiborg. podcast kanallarımızdaki ve ses dosyalarımızı barındırmak için kullandığımız bir sistemdi. Herkes oradaydı. Herkes açık bir şekilde kullanıyordu o siteyi. YouTube gibi bir şey zaten. Evet. Bu tedbir yani tedbir getirildi 22 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Türk Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir getirildiği yazıyor şu anda internet sitesinde alakalı detaylı bilgilere baktığınızda. Bu tedbir kaldırılana kadar podcast kanallarımızın ve sitemizdeki ses dosyalarını dinlemek mümkün olmayacaktır diye bir e, not geçtiği açık radyonel internet sitesi editörlerinden ve yayın sorunlarından biz de bu vesileyle hatırlatalım. Evet. Baş... Çözmeye çalışılıyor. Çözülmeye çalışılıyor durum. Çeşitli Başka yollarda Denenecektir herhalde bilmiyorum Bakarız Şimdi Bu ciddi bir internet üzerinde de yasak var Yasakların Bini bir para zaten Öncelikle şeyden bahsedelim Sonra tekrar dönebiliriz Dönebiliriz Tozdan, dumandan görülemeyen çok önemli bir e, haber var. 2016, daha 6 ay bitmesine rağmen dünyanın e, şimdiye kadar gördüğü, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak kayıtlara geçecekmiş. Şimdiden belli oldu Reuters haberiydi. Bu cuma günü yayınlandı. Dünya Meteoroloji Örgütü kesin olarak belirledi. 14 sıcak yani topraklarda ve okyanuslarda, denizlerde 14. birbirini izleyen aydı. Haziran sıcaklık rekorunu kıran bu da e, ve şey de 2016'nın ilk 6 ayında endüstri çağı öncesindeki 19. yüzyıl sonlarındaki e, ortalaması dünya ortalamasından 1.3 derece santigrat daha yüksek NASA'ya göre bu da bu Paris'te bizim de takip etmeye çalıştığımız zirvede, iklim zirvesinde konuşulan ve hedef olarak bütün dünya ülkelerinin net hedef olarak belirlediği tavan bir buçuk. Yani iki derecenin iyice altında olması ve bir buçuk dereceyi tutturması isteniyordu. Yani Bütün eforlar orada sarf edilecek deniyordu. Endüstri öncesi iki derecenin iyice altına inmek isteniyordu. Şimdi çok yaklaşmış olduğu görülüyor ve felaket bir duruma doğru gidiyor. Bunu takip edeceğiz şüphesiz ki bu arada bütün rekorlar bizim içinde bulunduğumuz bölgeyi yani Orta Doğu'yu çok yakından ilgilendiren bütün sıcaklık rekorlarının Doğu Yarı küresinde dünyanın kırılmış olduğu belirtiliyor. Eee iklim bilimcilerden tanınmış iklim bilimci Michael Mann Twitter'dan bir mesaj atmış. Bir meteoroloji haritasında sıcaklık hava durumu haritasında hayatımda şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmedim demiş. Celsius dereceleri ve mesela Kuveyt'te 54 derece olmuş geçen Perşembe günü. Basra'da da bırak ee, uluslararası havalimanında 53,9 derece olmuş o da 54 sayıdır böyle görülmemiş şeyler Bağdat'ta vatandaşlar yol kenarına konudan duşlarda serinlemeye çalışıyormuş Evet yani vücudun bedenin Özellikle de saçsız tüysüz bölgelerinin şey yapılması soğuk suyla serinletilmesi tavsiyeleri bilimsel olarak söyleniyor. Çünkü çok ciddi inmeye başka krizlere de yol açabilecek güneşten tabii ki uzak durmak. Klimada kullanılamıyor. Çünkü Irak'larda yaz aylarında elektrik kesintileri yüzünden ilk fazla ilk önce klimalardan ötürü mağdur oluyorlarmış. Yoğun bir şekilde elektrik kesintileri yaşandığından bahsediliyor. Evet, Kuvayt'ta ve Irak'ta oldu. durum bu. 54 derece yani dünyanın en tecrübeli iklim bilimcileri hayatımızda böyle şey görmedik diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Ölüm Vadisi diye adlandırılan en sıcak yerin 56,7 1913'te kırılmış bir rekor. Fakat bunun sağlam bir ölçüme dayanmadığı konusunda tereddütler var. Dolayısıyla onu dışarıda bırakırsak, Mitribah'da yani kuvvette ve Basra'da son birkaç gün içinde görülen şeyler dünyanın en yüksek derecelerinin kırılmış olduğunu söylüyorlar. Bir de e, 1942'de ve İsrail'de Tiratvi diye bir yerde böyle bir rekor kırılmış ama onun da kuşkulu olduğu, iyi ölçüm olmadığı söylenebiliyor. Böyle bir şey var. Ee, bu arada İzmir'in Buca'da ciddi bir yangın haberi var. Ve NATO arazisindeki cephaneliğe ilerliyor diyordu. Sondurma bakmamız lazım. Bilinmeyen bir nedenle çıktığı söyleniyor. Ama hızla rüzgara rağmen hızla büvidü ve cephaneliğe doğru ilerliyor diye bir bilgi vardı. Hatta bu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde e, yaşlılarda tahliye edilmiş ambulanslar hazır bekletiliyor. Can kurtaranlar, emniyet sık sık gördüğü gibi sabotaj ihtimalinin de bulunduğunu söylemiş. Ben mı yeni bir bilgi online? yok gibi. hayır yok. yok. Buca'da yangının söndürüldüğünü veya da kontrol altına alındığını da duymadık. Bu arada son etabada geçmiş olan güneş enerjisiyle uçan Solar Impulse 2, ee, Kahire'den Abu Dabi'ye doğru yola çıkmış uçan pilotlarından Bertrand Piccard, Uçan Macerası 9 Mart 2015'te Abu Dabi'de başlamıştı. Bu son etap 17 etap arasında en zorlu uçuşmuş. 48 ila 72 saat sürmesi bekleniyordu. Bu da dünkü bir haber. haberdi. Doçabele Türkçeden aldığımız bir haberdi. Hava durumları böyle. Çok son derece kaygı verici sıcaklıklar ve seller de var. Çin'de büyük bir sel faciası var. 161 kişinin hayatını kaybettiği ve ekonomiye 11 milyar Türk Lirası yani 25 milyar yuan zarar verdiği şimdiden 123 kişinin de kayıp olduğu yani 300'e yakın 184, 284 kişiden bahsediyoruz ölü ve kayıp olarak ve 1998'deki çok büyük bir felakette ondan bu yana en büyük felaket olduğu da belirtiliyor. E, bu selden 58 ayrı şehirde 14 milyon kişi etkilenmiş, 500 bin kişi tahliye edilmiş bir seferde böyle bir muazzam felaket var evet bir de şeyden bahsedelim Türkiye'deki durumla ilgili olarak çok ayrıntılı duracağız zaten ama dünya çapında da Kabil'de Afganistan'da çok yoğun bir saldırı oldu intihar saldırısı oldu en az 80 kişinin öldüğü ve 230'dan fazla insanın yaralandığı Cumartesi günkü intihar bombacılarının saldırısı ve tamamen barışçı silahsız bir gösteri sırasında etnik hazaralarının gösterdiği bir yürüyüşte e, birdenbire e, IŞİD'de üstlenmiş bunu İslam Devleti ya da e, IŞİD ya da Daesh ne dersek diyelim adına ve e, eğer Associated Press'in haberine göre Işidin iddiası doğruysa Afgan başkentinde bu grubun yaptığı ilk saldırı oluyormuş bu. Taliban da kınamış. Çok Taliban mı kınamış? Evet. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Hazaralar, Afganistan toplumunu yaklaşık %9'unu oluşturan bu Hazaralar toplumda en fazla ötekileştirilen gruplardan bir tanesi olarak biliniyor. Taliban zamanında da böyle. Hatta Taliban gidip Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber yeni bir rejim kurulduğu zaman da aynı şekilde gelen hikayeler vardı. Hazaraları bu şekilde savunması Taliban'ın ilginç bir şey. Evet. Yani Başka çok... Yani akıl durdurucu korkunçlukta gösteriler ve aralarında pek çok çocuklar dondurma dük şeyinden başlamış tezgahından saldırı hmm. ilk patlatılan AMAK diye bir grup yani IŞİD'e bağlı bir grup üstlenmiş haber ajansı değil miydi o? Ha, haber ajansı evet o, o AMAK'ın söylediği AMAK'a göre IŞİD üstlenmiş evet haklısın ve Taliban saldırıyı kınadı diyor. Evet farklı yerlerden bakıyorum. Habere de yanlış bir şey söylememiş olmayayım diye. Bu arada Suriye'den de çok. Önce şeyden de bahsedelim. Bağdat'ta da en az 12 kişiyi öldüren bir intihar bombası daha oldu. de en az yaralıdan bahsediliyor. Associated Press ve diğer haber ajanslarından aldığımız bilgiler bu da bir kuzey Bağdat'ın Bağdat kuzeyinde bir kontrol noktasında patlatmışlar en az 12 kişi Şii bölgesi mahallesi Kazımiye burada da aralarında siviller çocuklar vesaire var tabi bir başka şeyde Suriye'de son bir haftada 284 kişinin öldüğü haberi var Anadolu Ajansı'nda alınan bir haber. Suriye'de rejim, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Halep ve Ödlib'de muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine bir haftada hava saldırılarında 300'e yakın 284 sivilin hayatını kaybettiğini 250'nin üzerinde 255'te yaralının olduğunu en az belirtmiş böyle de bir facia var son yapılan açıklamada Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri Suriye Ordusu'na ait savaş uçakları ve Rus jetleri tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybedenler 19'unun son saldırıdan bahsediyorum 19'un çocuk ve 28'inin kadın olduğunu açıklamış kuşatma altındaki Halep kentinde 4 hastanenin ve bir kan bankasının vurulduğu söyleniyor sürekli bu yani. kan bankası vurulmuş bu seferde bu ilk 57 kişi hayatını kaybetmiş... ...böyle bir durum söz konusu. İki günlük bir bebeğin öldürüldüğü söyleniyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri de... ...bütün bu sivil ölümlerine... ...çok sayıda... ...çocuk ölümüne ve... ...sivil yerlerin hastane gibi... ...asla son... ...düşünülmesi bile mümkün olmayan yerlerin... ...kan bankası gibi vurulmasına rağmen... ...ki zaten çok eksik sayıda... ...yetersiz... ...devam ediliyor... Amerika Birleşik Devletleri de devam edeceğini açıklamış kendisi de. Ee, yani Suriye Ulusal Koalisyonu diye adlandırılan bir şeyin başkanı Anas Al Alabda e, durdurun e, hava bombardımanlarını e, ne oldu bu? Membeci'de salı günü ne oldu? En az 73 sivilin ve muhtemelen 125, en az 125 kişinin öldüğü bir ...yerdeki araştırma ve soruşturma tamamlanana kadar demiş ama Amerika devam edeceğiz demişler. 35 bin çocuğun, UNICEF'in hesabına göre kapana kısılmış vaziyette menbücide gidecek güvenli bir yeri olmadığını belirtiyorlar. Düzinelerce çocuk öldürüldü. 2300'den fazla insanın da bölgede öldürülmüş olduğu bir hafta içinde son altı hafta bir buçuk ay içinde pardon yaklaşık 96 saat önce e, Suriye'de savaşan Kürt güçler ve onların koalisyon ortakları Araplar Membiç bölgesinde savaşan IŞİD militanlarına 48 saat içerisinde bölgeyi boşaltın demişlerdi. E, fakat şu ana kadar gelen e, yüzdelik dilimlere göre yüzde %70'i IŞİD'den temizlenmiş Membiç'in. Memlekte iyi e, tutunduğunu söyleyebiliriz galiba Ayşet'in ama büyük çatışmalarda oluyor. Evet. Bir de Münih'ten çok büyük bir e, feci bir haber geldi. Bir e, hamburgercıda dokuz kişinin katlediği bir olay vardı. Depresyon tedavisi görmüş olduğu belirtilen bir genç, 18 yaşındaki fail Dış İçişleri işleri bakın. Thomas Demazière katilin şifresini çözdüğü bir Facebook hesabı üzerinden gençleri bir alışveriş merkezindeki Meni'nin kuzeyinde Maktanız dükkanına çağırmış. Fail polisle irtibat kurduktan ve teslim çağrısı yapıldıktan hemen sonra intihar etmiş. Öldürülenlerin üçü Türk, üçü Kosovalı, bir de Yunan. Yunan. Ölen 8 gencinde 14 ila 20 yaşları arasında ve bir de kadın, 45 yaşlarında bir kadının bulunduğu Özellikle yabancı görünümlü kişileri mi hedef aldı, açıklık kazanmadı deniyor Doğu haberinde. Doğu Türkçenin haberinde böyle bir vahşet durumu vardı. Almanya'dan gelen bir diğer haber ise eyaletindeki Anspach kentindeki bir restoran önünde meydana gelen patlama ile alakalı. Saldırgan öldü. Patlamada üç ağır olmak üzere on kişinin, on iki kişinin yaralandığı söyleniyor bombanın kasıtlı bir şekilde patlatıldığını düşündüklerini söylemiş Baviyer Eyaleti İçişleri Bakanı. Ve ilk belirlemelere göre ölen kişinin iki yıl önce Almanya'ya gelen ve iltica başvurusu yapan 27 yaşında bir Suriyeli olduğunu ifade etmiş. Yine aynı şekilde bakan bu kişinin iltica talebinin bir yıl sonra bir yıl önce reddedildiğini de açıklamış. İntihar etmek için mi yoksa başka insanları ölüme götürmek için mi istediğini bilmiyoruz diye de konuşmuş aynı zamanda İçişleri Bakanı Baviyer Eyaleti'nin. Evet bir böyle vahşet ve dehşet durumu da Suudi Arabistan'dan geliyor son haberimizde bu şiddet üzerine ee, kelle kesmeler büyük bir rekora doğru gidiyor pazar günü dün İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre 4 kişi daha idam edilmiş 4 erkek ve böylece 102'ye çıkmış bu yıl altı, ilk 6 ay içinde ...böyle bir durum var. Ve dünyadaki en büyük şeylerden biri, idam cezası uygulayan ülkelerden bir tanesi. Geçen sene 2015 yılında tümünde 137 kişiydi. Şimdiden daha 6 ayı biraz geçmişken 137'ye ulaşmış durumda. Geçen yılı ikiye katlayacak gibi gözüküyor kolaylıkla çeşitli suçlardan cinayet silahlı soygun haydutluk hurda geçme vesaire vesaire ve cadılık bu da var şeylerin arasında evet şimdi bir de şey ara vereceğiz şimdi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre e, Türkiye'de e, 13.165 kişi gözaltındaymış. 5.863 kişi tutuklanmış. Yani toplam gözaltı ve tutuklu. Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu saat itibariyle dün e, yani belki gece yarısı gibi bir haber bu. T24'ten 60 olabilir bu sayı. Toplam 19.028 kişi gözaltına alınmış ya da tutuklanmış. Bunlardan 123'ü de general rütbesinde ve milletimiz 710 yıl önce Söğüt'te 563 63 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü yine tüm dünyaya katı, kanıtlamıştır diyor ve çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz bu görevden alınanları ve yasaklananları söylemiyoruz tabi sadece gözaltı ve tutuklamalardan bahsettik onun dışında e, 4 e, generalin daha tutuklandığı haberi vardı. E, İstanbul Başsav Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında 4 generalle 9 subay tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında 283 asker gözaltına alan, alındı ve zaten muhafız alayının lave de açıklandı. 300 e, askeri gözaltı kararı alınmıştı. Bu şeyler de dahil miydi? E, muhafız alayına beraber fotoğraf çektirilen o tarihi figürler? Bilmiyorum. Onu da Onlar da muhafız olarak geçiyor evet, değil mi? Evet, bence de. Ee, ve ondan sonra 17 Üniversite'de 560 akademisyen açığa alındı. 700'e yakın toplam personelle beraber ve Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü tutuklandı. Profesör Ayşegül İjale Sar Saraç. Fuat Avni Operasyonu denen bir şeyde 28 gözaltı yapıldı. Bir gazeteci ve ressam Zehra Doğan'la HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın danışmanı Mazlum Kavak oturdukları bir kafede gözaltına alındılar. Türk Telekom'un iki önemli yöneticisi Gözaltına alındı Erkan Akdemir ve Türk Telekom'un teknoloji yani müdür yardımcısı Coşkun Şahin. Türkiye'nin ilk kadın f 16 pilotu da aynı zamanda tutuklandı. F-16'lardan birinin uçurduğu iddia ediliyordu Kerim ve ama helikopter kullandığı ve darbecilerin bir araya getirdiği askeri öğrencileri Vodafone Arena stadına indirdiğini bahsetti, indirdiğinden bahsetmişti. Ben bana verilen en bir yerine getirdim darbe olduğunu bilmiyorum şeklinde de bir ifade verdiğine dair haberler var. Evet, darbeci şey de var. Darbe girişimi operasyonunda Bodrum imamı diye nitelendirilen çağrı acar yakalanmış ve şeyler var, intihar olayları var darbeci komutan İsmail Çakmak Silivri'de kendini astı diye bir haber var. Çarşafla astı deniyor. E, ayrıca e, Vatan Caddesi'nde bir tank içinde askeri kamuflajlı olarak yakalanan <gülüyor> İstanbul Eski Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı'nın da intihar ettiği gibi bir var. En ilginç olaylardan bir tanesi o. Çünkü bir Kasım 2014 yılında FETÖ-PD'ye paralel devlet yapılanması mesubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş. Ardından açıda dava sonucunda mesleğe geri dönmüş ama faal görevde değildi. Pasif görevdeydi. E ardından da bu darbe girişimi sırasında tankın içerisinde bulundu. Yaptığı açıklamalarda beni zorla bindirdiler. Görev emri geldi diye yani zorla bindirildiğine dair şeyler söylemişti ama Hiçbir tankın şey içerisine şey polis üniformasıyla beraber girip asker üniformasıyla çıktığını gösteren de çeşitli videolar vardı. En ilginç karakterlerden bir tanesi intihar etmiş oldu bu vesileyle. İntihar etti söyleniyor, bilmiyoruz daha net olarak tabi. Evet ediliyor. Evet, evet Fetö'nün kamuflajla emniyet müdürü intihar etti deniyor. İsmail Çakmaktaş'ı da sihir de kendini astı deniyor. Bu arada Levent'te Harp Akademileri lojmanlarına yeni bir operasyon var. Çok taze bir haber bu da. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu binden fazla polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş ve 20 bin öğretmen alımı yapılacağını söylüyor bakanlık. Darbe tutuklamaları nedeniyle de cezaevine yatak takviyesi yapılacak. Ee, önemli haberlerden biri de Hava Kuvvetleri Komutanı e, hakkında e, Orgeneral Abidin Ünal hakkında Akın öz Türkiye'de genel kurmaya da kefil değilim şeklinde sözler söylediği Yeni Şafak gazetesinde bir haber olarak çıkmıştı. Bunu yalanlamış ee, hava kuvvetleri olarak kendi içimizde yaptığım bir konuşma maksatlı olarak ve çarpıtılarak basına yansıtılmıştır diye kullanmış. Böyle bir şey söylemedim diyor. Ee, o ifadesi Urhan. de oldukça ilginç. Yani evet. başına neler geldiğini anlatıyor. Bir anda gözlerini kapalıp açan kişinin e, kimler olduğunu vesaire anlatıyor. İlgi çekici bir sonuçta işkence altında altının dolması ihtimali daha az olan bir ifade olarak da nitelendirilebilir. Yani Kendi gözleri bağlı rehine. Haberini, haberini şey yapmış zaten. Evet. Alanmamış zaten evet. sonradan. Ee, o hal, o koordinasyon kurulu oluşturulmuş ve böyle bir durum var. Türkiye'nin e, üzerindeki e, önündeki en önemli sorunlardan bir tanesinin de Dün yapılan demokratik güçleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla darbeye karşı Birlikte mesaj verdi Taksim birleştirdi diyor gazetelerde Türkiye Taksim'e çıktı Darbe girişimine karşı Tek yürek oldu deniyor Yüz binler ne darbe ne dedi diyor. Bugünkü gazetelerin bir kısmı O şekilde vermişler Birlikte ne güzelsin Türkiye gibi Çok güzelsin Türkiye gibi şeyler var ...nöbette kararlıyız... ...Türkiye meydanlardan ayrılmıyor... ...diye devam eden... ...bir şey var... E, ...gazetelerde... ...büyük bir mitingden... ...bahsediliyor ama aynı zamanda... ...bu mitingle... ...kontrast teşkil edecek şekilde... ...dünyanın önemli uluslararası... E, hak ...şeyleri, kuruluşları... ...çok ciddi... ...sorunların olduğunu dile getiren deklarasyonlar yayınladılar. Avrupa'dan ve diğer taraftan yani özellikle uluslararası Af örgütünün yayınladığı rapor son derece ciddi iddialar içeriyor. Aralarında çeşitli tanıklık ifadelerine de dayanarak verilen çok ağır işkence rıza geçme olaylarının da olduğunu belirtiyorlar. Bu iddialar ya, olduğunu söylüyorlar. Evet ama bu kanıt var, kuvvetli kanıt var diyorlar. Kanıt mı iddia Onu mı? Kanıt diyorlar. Amnesty International Hı. Uluslararası Örgütü Avrupa Direktörü derhal Türkiye'ye çok ciddi bir soruşturma yapılması yani bağımsız bir komisyonun incelemesi mutlaka bu iğrenç uygulamaları durdurması Türkiye'nin ve uluslararası gözlemcilerin bütün şeyleri bu mahalleri incelemeye izin verilmesi gerekir diye John Dalhuis'ın diye çok ayrıntılı bir inceleme e, rapor verildi. Buna bakacağız tabii. O var. E, ondan sonra Türkiye'nin e, Türkiye'deki durum üzerine hem Avrupa Birliği'ne hem de Avrupa Konseyi'ne verilmiş çok e, dünyanın önde gelen entelektüellerinin imzaladığı çok sayıda ve Avrupa Parlamentosu'ndan da 44-45 üyenin imzaladığı bir bildiri var. Bu tasfiyeler idam olağanüstü hal, o hal ve kanun hükmündeki kararname vesaire konusunda bunun derhal durdurulması gerektiği konusunda bir şey var. İtalya Meclis Başkanı'nın Açıklaması var. Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'de olanlar sivil darbeye benziyor diye. Aynı zamanda Guardian gazetesi Almanya yetkililerinde böyle e, siyasi iltica başvurularının çok artmasını beklediğini yazmış. Almanların İtalyanlar. Alman Eş başkanı Özdemir. Cem Özdemir. Aynı zamanda ee, Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerine de son, e, veri, e, son verimleyip görüşmelerin askıya alınmasından yana olduğunu söylemiş. Evet, bu da önemli on... bir noktalardan bir tanesi. Cem Özdemir bu zamana kadar ne olursa olsun Türkiye'deki bu müzakere sürecinin devam etmesinden bahseden kişi e, aynı zamanda şu anda Hollanda'daki mesela ana muhalefet partisi muhafazakir Hristiyan demokratlarla aynı fikirdeymiş. Olağanüstü hale uygulanması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınması kararının ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerinin derhal durdurulmasını isteyen cenatta buluşuyorlar. Bir başka iki temel özelliklerden bir tanesi de Almanya Yeşilleri ile Hollanda muhafazakarlarının e önümüzdeki sene seçimlerine hazırlanıyor oluşu bu iki partinin de. Yalnız o değil tabii. İtalya'dan çok o, yani Human Rights Watch, insan hakları izleme örgütü de Emma Sinkler Web Türkiye Direktörü tarafından cuma günü daha çok ciddi bir alan verildi. Yani sınırsız yürütme yetkisi kuvvetler ayrımının ortadan kaldırıldığı, demokrasinin çok ciddi şekilde tehlikeye düştüğü legal görünüm altında darbe bastırma adı altında deniyor. Hollanda'da senin de sözünü ettiğin gibi başka partilerden de açıklamalar var. Telegraf'ın haberleri var. Yani anlamadığım nokta şu, Türkiye'liğin bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınması şu anda Türkiye'de yaşanılan sürece nasıl bir pozitif katkıda bulunabilecek? Askıya alınmasından bahsetmiyorum. Yok buradaki Hıcan. haberlerden bahsediyorum. Ben, ben, ben sizden ben, bahsetmiyorum. Amnesty International'ın özellikle dünyanın en saygıdeğer uluslararası hak örgütü Türkiye'de e, muazzam sayıda işkence yapılıyor. Bu, bu avukatlarla, doktorlarla ve görevli adı evet. açıklanmayan bir kişiyle görüşerek vardığımız şeylere, yani e, mesela bir doktorun, askeri doktorun e, çok ağır yaralı durumda olan birinin bırakın bırakalım gebersin e, bize ölü geldiğini söyle bir polis doktorundan, bahsediyor. böyle şeyler var job sokulduğuna dair, parmakla tecavüzler olduğuna dair ayrıntılı açıklamaları var. Ee, ve e, iki, iki gün susuz, üç gün aç bırakıldığına dair ayrıntılı e, şeyler var. Yani bunlar e, Amnesty International dünyadaki bunları da bu gibi uygulamaları takip eden en önemli kuruluştan ve onun Avrupa direktöründen geliyor. John Dalhausen. Ee, ve e, hem e, hukukçular, avukatlarla e, bütün konuşan avukatların, görüşme fırsatı bulan avukatların tamamıyla birbirinin aynı doğruladığını söylüyorlar diyor. Ee, Merah'ımı anlatabilir miyim bu noktada? Benim demeye çalıştığım şey şu, e, Türkiye'deki bu işkence olaylarıyla alakalı yapılan soruşturmaların büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen müzakerelerdeki geliştirilen politikalar sonucu olmuştur. Bu konularla alakalı olarak yapılmış olan çalışmalar. Bir baskı grubu oluşturmuştur. Can, bunu Ülke... Daha sonra istersen konuşalım. Burada tartışılacak bir şey yok. Anladım. Amnesty International Amnesty International Uluslararası AB Örgütü Türkiye'de geniş çaplı işkence olduğu iddiasıyla bağımsız bir komisyon gelmesini söylüyor. İtalya Meclis Başkanı da Human Rights Watch da söylüyor. Onun dışında da çok önemli. Bu olağanüstü hal konusunda da, onlara da geleceğiz birazdan. Kerem Altıparmak, Mülkiye Haber'de bu bir olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamesi değildir. Derhal iptal edilmesi gerekir diyor. Açık, şeffaf, çoğulcu bir şekilde ve adi yargılanmanın temel ilkelerini dikkate alarak yapılması gerekiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu anayasa mahkemesine götürür mü yoksa anayasa mahkemesi de ikisinin tutuklandığı bir ortamda cesaret edip iptal kararı verir mi bilemem. Ama biz her koşulda hukuku ve adaleti sağlamak zorundayız diyor. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, anayasa hukukçusu, olağanüstü yönetimler üzerine yazdığı bir yazıda 23 Temmuz yazısında bu, buradaki kanun hükmündeki kararnamede bu olağanüstü OHAL şeyinde ...büyük usulsüzlükler olduğunu... ...ve geçerli olamayacağını... söylüyor. Ve e, onun dışında... Der Spiegel dergisi son sayısını... ...Türkiye ayrılmış Alman Der Spiegel... ...dergisi darbe girişimi sonrası... ...oluşan tabloyu... ...Diktatör Erdoğan ve çaresiz Batı... ...diye yorumluyor. Aynı şekilde İtalyan... ...meclis üyeleri... ...ve İtalyan... ...Temizeller Savcısı... ...Pierre Camillo Davigo... Türkiye'deki astronomik sayıdaki tutuklamaları Avrupa'nın modern tarihinde benzeri görülmemiş diye tanımlıyor. Söz gelimi, mafya bağlantılı 100 kişilik tutuklamalarda bu bağlantıların tahkiki için en az 15-20 gün gerekir diyor. Darbe girişiminin hemen akabinde 2000 kişi tutuklanıyorsa listeler önceden yapılmıştır deniyor. Bunun gibi çok sayıda şey var. Ve mesela İtalya Başbakanı. Matteo Renzi profesör ve gazetecileri tutuklayan bir ülke kendi geleceğini hapse atar diyor BBC'den Pınar'ın Roma'dan haberi tanklar kadar bu hafta gördüklerimiz de bizi endişelendiriyor diyor ve Hollanda'da da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti Türkiye ile Avrupa Birliği müzakereleri derhal dursun, durdurulsun ve e, AB müzakereleri yeni başlık açılmasına karşıyız diyor böyle durum şimdi bir ara verelim sonra konuşmaya devam ederiz açık gazte That's the Way of the World Earth, Wind and Fire adlı parçayı şey gruptan dinledik. Verdine, Verdine White 1951'de e, bugün doğmuş Chicago'lu bir müzisyen. Bu grubun e, parçalarını zaman zaman çalma fırsatımız olabiliyor. Evet, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez Cumhurbaşkanlığı sarayına çıkacak. Beştepe'de de HDP'siz bir liderler zirvesi olacak. Dün Cum Cumhuriyet Partisi'nin düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi mitinginde yüz binler hep birazdan darbeye hayır dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çok sayıda parti, sendika ve demokratik kitle örgütünün de katıldığı mitingde darbeye karşı halk iktidarı yaşasın halkların kardeşliği her türlü darbeye karşı Taksim'de sloganları atıldı. 10 de bir Taksim manifestosu okumuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Alanda bulunanlardan da onay almış. Fakat burada eksikler de göze çarpmıyor değil. Çünkü özellikle de bu kanun hükmündeki kararnameden ve OHAL döneminde Tam şeffaflık isteyen Birleşmiş Milletler'e de güvence veren Türkiye'den bir ses yok. Hürriyet'in mesela Oya Armutçu ve Hacer Boyacıoğlu tarihle hesabında işte kapatılan kuruluşların varlığına el konulacağı haberi vardı mesela. Bu önemli bir şey. Yani şimdi şöyle bir Cumhuriyet Gazetesi'nin ve Hürriyet Gazetesi'nin ikisinin de yaptığı hesapta OHAL kapsamında ilk kanun hükmündeki kararname yayımlandı. Ve darbecilerin ve bunu fırsat bilenlerin ödediği bedel netleşiyor deniyor. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı. Normal koşullarda bu süre en fazla 48 saat olabiliyor malum. Unvan ayrımı yapılmaksızın Kamu görevleri de dahil olmak üzere bütün şüpheli mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk tarafından alınabilecek. İddianame, iddianameler duruşma başlangıcında özetlenerek okunabilecek. Yani iddianamenin tamamını da görmek imkanı yok. Bunlar uluslararası hukuk açısından ciddi problemler yaratıyor. Yargılamalar için olağanüstü koşullar getiriliyor. Polis sorgusu ve savcı ifadesi sırasında... En fazla 3 avukat hazır bulunabilecek tutukluyla avukatının görüşmesini bir görevli izleyebilecek mesela baştan sona izleyebiliyor. tutuklular aileleriyle 30 gün ne kadar giden bir süre içinde 15 günde bir ve sadece 10 dakika o da telefonla görüşebilecekler Bunlar hep çok yeni durumlar evet. Göz altındakilerle görüşme yapılamayacak hiç görüşme yapılamıyor göz altındakilerle tutukluluğa ilişkin inceleme itiraz ve tahliye talepleri duruşmasız dosya üstünden karara bağlanıyor. Ayrıca cezaevlerinde tutuklularla ilgili işlem yapanların düzenleyeceği tutanaklarda o cezaevi görevlisinin ya da görevlilerin açık kimliği de yer almıyor. Onun yerine sadece tutuklu ve avukatların o görevlinin kim olduğunu anlayamayacakları sicil numarası yazılıyormuş. Ve bu işlemlerden Kasıt, kastın ne olduğuna ilişkin herhangi bir tanımlama da yok ayrıca kapatılan üniversite ve vakıfların taşınır ve taşınmaz her türlü mal varlığı alacakları mali hakları ve belgeleri bedelsiz vakıflar genel müdürlüğüne devredilmek üzere el konuyor kapatılan vakıf üniversitelerin hastaneleri uygulama ve araştırma merkezleriyle o kuruluşlara ait her türlü mal varlığı Alacakları ve edinilmiş maniakları hakları bedelsiz olarak hazineye devredilecek deniyor. İşte Amnesty International'ın da başta bu şey olmak üzere Uluslararası Afe Örgütü'nün bütünüyle böyle bir uygulamanın olamayacağını ve yani mesela özellikle işkenceyle ilgili tabii çok tüyler ürpertici imajlar ve videolar, işkence videoları görülmesine geniş çapta ülkede yayınlanmasına rağmen hükümet çok belirgin şekilde sessiz kaldı ve bunu kötü muameleyi ya da işkenceyi bu şartlar altında mahkum etmemek, kınamamak, bunu onaylamak anlamına gelir diyor John Dalhuis'ın. Ve muhalefetin de e, muhalefeti de dolaylı olarak suçlamış oluyor. Çünkü ses çıkartmayınca onaylamış oluyorlar. Yani e, yar, yargıçların, savcıların, polisten e, e, kamu e, görevlilerinden 20 yaşın civarında da olan genç insanların da tutuklanmasıyla 4 gün habersiz bırakıldığını ve tamamen e, şeysiz zorla kaybettirilme gibi kavramların kavrama e, akla geldiğini söylüyor uluslararası örgütü ve Türkiye'de şu anda iklimin korku ve şok iklimi olduğunu ve sü, süratle yani avukatların mesela tutukluların bu tutuklanmadan önceki e, şeylerinin e, kaçma riski ya da e, herhangi bir şekilde delilleri değiştirme şeyi hukuken gerektiği olduğu halde bunun askıya alındığını ve tümüyle bu yasanın da keyfi ve yasa dışı bir hale getirdiğini söylüyor ve ki tavsiyesi var Uluslararası Af Örgütü'nün işkencenin önlenmesi için Avrupa Komitesi'ne CPT, CPT bu e, e, Türkiye'ye e, bu gözaltı ve tutuklama koşullarını e, gözlemek üzere derhal bir acil heyet gönderilmesini tavsiye ediyor. Ve Avrupa Konseyi'nin üyesi olarak Türkiye hükümetinin CPT ile yani işkencenin önlenmesi, Committee for the Prevention of Torture ile işbirliği yapmak yükümlülüğü olduğunu söylüyor. CPT e, bu işkenceyi Önleme Komitesi e, tek e, bağımsız kuruluş e, ad hoc yani haber vermeden e, çeşitli e, e, şeylerde Türkiye'deki gözaltı merkezlerinde istedikleri gibi girip çıkma yetkisine sahipler Avrupa Konseyi'nde böyle bir karar alınmış. Bu birincisi. İkincisi de e, uluslararası ulusal insan hakları kurumu Türkiye'de onun da girme yetkisi var ve e, bu 2016 yılında e, bu böyle bir gözleme gözlem yapma yetkisi bulunan e, kuruluşun lav edilmesiyle Türkiye'de böyle bir kuruluş kalmadı bugünkü şartlar altında binlerce göz altına e, alınan kişinin haberleşmesinin de olmadan avukatlara ulaşmadan ya da akrabalarına uzun sürelerle göz altında tutulmasının bu polis merkezlerinde şeyden bahsediyor mesela spor alanlarında spor şeylerinde aç bırakılarak kemikleri kırılarak gözde görülür yaraları kesikleri olarak mesela kırkı yürüyemez haldeydi ikisi ayağa kalkamaz haliydi bir kadın da hem yüzünde hem de bedeninde ağır yaralar vardı diyor. Yani işkencenin yasaklanması mutlaktır ve hiçbir zaman bu yasak kaldırılamaz ya da muşatılamaz demiş ve şu anda tutukluların haklarını anlayışla karşılayabiliyoruz darbeye karşı tedbir alması gerektiğini elbette anlayışla karşılıyoruz demiş. Ama bu bu işkence ve kötü muameleleri asla ve adil yargılanma hakkını asla askıya alamaz. Hem Türkiye'nin ulusal hukuk anayasası hem de uluslararası hukuk açısından mümkün görünmüyor diyor. Ve sonuçta hemen duruma müdahale edilmesi gerekiyor. Ayrıca otoriteler, yetkililerin baroları ve aile e, üyelerinin de hemen vakit geçirmeden haber vermelerini ve hukukçuların her aşamasında e, şeyin cezalandırmanın her aşamasında e, müdahale edebilmesi gerektiğini söylüyor. Durum budur yani şeyin de e, Federica Mogherini'ye dış ilişkiler yüksek temsilcisi Avrupa Birliği'nin ve güvenlik politikalarının temsilcisine bir de Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri olan Turbjörn Yaglan'da gönderilen mektupta da aralarında Etienne Balibar Sheila Benhabib Susan Buckmore, Judith Butler Michael Hart, David Harvey Hamit Bozarslan Yannis Varoufakis, Jose Bove gibi hem Avrupa Parlamentosu üyelerinin hem akademisyenlerin dünyanın çeşitli üniversitelerinden farklı yani Amerika'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki, İrlanda'daki, çeşitli İtalya'daki üniversitelerin akademisyenleri de bu tasfiyelerin durdurulması akademisyenlerin de yakında gelecektir diyorlar. Akademisyenlerin tasfiyesi. Buna da engel olunması gerekir. Hazır listeler olduğu anlaşılıyor. Çünkü bunun hızla hazırlanması mümkün değil diyorlar. Ayrıca ölüm cezasının geri getirilmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söylüyorlar. Olağanüstü halinde kanun hükmündeki kararnamenin de geçerli olmaması gerektiğini. Artık Türkiye'de denge ve denetim mekanizmalarının bitmiş olduğunu ve avukat bulunmadığını, Kopenhag kriterleri yani demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıkların korunmasını, idam cezasının da kaldırılmasını garanti altına alan kuralların ayaklar altına alındığını söylüyorlar. Keyfi tutuklamalar derhal bırakılmalı, serbest bırakılmalı. Ve milletvekillerinin, milletvekillerinin dokunulmazlığına girişilen şeyin ortadan kaldırılması ve resmen e, hayat, yaşama hakkının ve adil muhakeme hakkının e, derhal korunabilir hale gelmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği üyeleriyle derhal görüşmeye geçilmesini denetime açılmasını Türkiye'nin talep ediyorlar. Human Rights da, hemen Sinclair Web'de aynı şeyi söyledi. Çeşitli e, şeylerden de e, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e güvence verdiğini görüyoruz ama bunun yeterli olmayabileceği anlaşılıyor. Şimdi Ali Bilge ile konuşalım. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Bey. Merhaba Ömer Bey, merhaba Can, herkese ee, günaydın. Merhaba Ali Bey, günaydın. Merhaba. Günaydın. Evet. Yani böyle işte. Evet. Biz sizden önce bu özellikle şeyden bahsettik etraflıca bu uluslararası af örgütü başta olmak üzere işte İtalya meclis başkanının ya da uluslararası Avrupalı ve Amerikalı uluslararası entelektüellerin mektubundan Avrupa Birliği ve Avrupa konseyine yani Türkiye'de e, şeyin insan haklarının ciddi tehdit altına alındığına dair insan hakları e, izleme komitesinin de daha doğrusu e, kuruluşunun da, Hümrün Reçoğuş'un da e, ve ayrıca da İtalya'dan, yar Hollanda'dan yargıçların, Almanya'dan da e, milletvekillerinin filanında e, eleştirileri var. Ciddi bir şey var. Ama şeye giremedik o, o halin işte gerekli Kerem Altıparman gerekse İbrahim Kabodlu'nun eleştirilerine diremedik. Böyle bir durumdayız. Şimdi ortalık toz duman daha devam ediyor. Yani ya da daha da artarak devam ediyor. E, ve e, tek yanlı e, bir e, yayınla da karşı karşıyayız. E, yani Farklı şeyler şu anda Türk medyasında çok fazla yer almıyor. Dolayısıyla bu halle ilgili değerlendirmeleri olsun, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesiyle ilişkin suslar olsun ancak internet medyası üzerinden görebiliyoruz. Bu konuda sizin de dediğiniz gibi Haboğlu'nun bu konuda duymetli bir açıklaması var. Onu size göndermiştim. Aynı evet. zamanda akademisyen Kerem Altıparmağan ve bazı gazeteci arkadaşların işte olağanüstü, Türkiye'deki olağanüstü yönetimler, askeri standartlar, 82 Anayasası İnsan Hakları, Avrupa Sözleşmesi ve buna ilişkin sürecin nasıl işlemesi gerektiği, bunlar ne anlamamız gerektiğini Türkiye'deki yasal çerçeve ve uluslararası Sözleşmeler üzerinden meseleye bakılıyor, başlı başına program konuşuluslar. Ama şu ana kadar, bugün Taha Nerdem de bu konuda kararnaminin içeriğini ve yani çok çelişkili durumlarını işaret eden bir yazısı var. Ee, sanıyorum önümüzdeki e, dönemde bu konu üzerine çok daha ayrıntılı e, ve bu, hukukçuların e, ve bu süreçleri e, deneyimlemiş e, kişilerin yaklaşımları bizi de direkt yakından ilgilendiriyor. E, ve şu anda da e, yani sadece e, görüntülere bakarak da bu izlerleciler olduğunu e, görebiliyorsunuz. E, şu anda bu e, hukuki süreç başlamış değil. Daha önce devam eden bir Fethullah Gülen iddianame hazırlığı vardı biliyorsunuz. Bu darbe öncesinde ve sanıyorum bugün son gelişmelerle bu eklemleştirilip yeni bir iddianame ortaya konulacak. Bugüne kadar Fetullah Gülen hakkında ben biraz o tarafa bakmak istiyorum. Yani <gülüyor> 2002 yılından bu yöne, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olma süreci başladığından itibaren onun hemen öncesinde bu iki dini grup arasında bir yakınlaşmanın olduğunu, bu yakınlaşmanın iktidar süreci içerisinde artarak devam ettiğini tanık oluyoruz. Genelde Gülen cemaat diye alınan çevrenin daha önceki Mecmettin Erbakan partilerinde destek vermediği ve bu iki yapının onlarla yakın olmadığını biliyoruz yazılanlardan, çizilenlerden ve açıkçası 2002 ile 2013 17-25 sürecine kadar ondan önce de MİT-MİS'li Şirakafi'den ilişkin bir operasyon yapılana kadar e, bu e, gerilimleri e, kamuoyu çok açıktan e, bilmiyordu. Aksine bu ortaklığın, e, yani ortaklığı ayırt etmek de günlük hayatımız içerisinde o kadar kolay bir durum değildi. E, dolayısıyla açıkçası bu kanlı garbe girişimini e, öznesi olarak iddia edilen, e, Fethullah ile e, hareketin uzantılarının yaptığı iddia edilen bu vandal kanlı darbe girişimi e, açıklamak üzere bu söze başladığımızda bu hareketle AKP ilişkisinde doğru dürüst ortaya koymak lazım. Dünden bugüne nasıl geçti? E, çünkü bu e, enteresan bir şey. İki sünni grup e, temel geçmişleri nakşu, de Nakşib ismi Nakşibendi tarikatında dayalıyor. Öbürü Nur ark adı ama yıllar içerisinde e, bayağı farklılaşıyorlar. E, dolayısıyla e, cemaatle e, AKP neden ne, ne zamandan beri e, ortaklıkları devam etti ne zaman daha beri boz, bozuştular yani bugün eğer bu hareket değerlendirilecekse e, Fethullah Gülen ne ilişkin neler yapıldı bugüne kadar e, ve iktidarın sorumluluğu AKP iktidarın sorumluluğu e, unutulmamalı, birlikte düşünülmeli e, çünkü e, mesela <gülüyor> 2004 yılında <gülüyor> Milli Güvenlik Kurulu'nda bir güleni bitirme planından e, diye bir daha sonra 2012'lerde sanıyorum ne taraf gazetesi yayınlamıştı. Böyle bir planda imzaları olduğunu e, görmüştük dönemin içinde. O zaman şu denmişti. Asker baskısıyla <gülüyor> imzalandı yok ismindedir bu. E, bunun dışında yani hani çok bağlı lokma tatlı sorundan dönemi bitirdikten sonra ben neler oldu onu merak ettim. Yani 17-25'ten sonra Gülen Hareketi hakkında Başbakan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı, meclis grubu tamamen kendi elinde kamuoyuna açıklanan, bilinen bir mesela Başbakanlık Tepsiş Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, devletin istihbarat örgütlerinin raporları dünden bugüne neler artı en önemlisi mecliste bile araştırma araştırma şey bile açılmamış. Yani çatışmalı dönemde bile bu hareket hakkında bu kadar lanet laflar edilirken ki Hı. yani bir buçuk öncesi e, meştere baktım. Gülen <gülüyor> e, ameliyatı nedeniyle Erdoğan'a Mersiyeler beğeniler, örgüler düzüyor. Hemen e, sonrasındaki o, olimpiyat şeylerinde bitsin e, bu hasret e, kavuşalım diyor Erdoğan. Muazzam bir ilişki <gülüyor> var ama hemen sonrasında Gülen onları, onları paramparça et Allah'ım diye ay <gülüyor> Hain bir terör örgütünden söz ediyor. Şimdi bu ilişkiler bakıyorsunuz ne istediğinizde vermedik meseleleri. Yani çok yükün. Bütün bu ilişki sarmalı e, siyasi açıdan ve hukuki açıdan ve kriminal açıdan e, araştırılmaya muhtaç. Ve bu çatışmalı dönemde bile e, Erdoğan'ın ortaya ne meclisin imkanları doğrultusunda ne de devletin üst denetleme bilimlerine araştırma yaptırdığı ve ortaya koyduğu bir rapor da göremiyorsunuz. Bu dikkat çekici geliyor bana. Aslında bir taraftan dün e, Kılıçdaroğlu'nu Taksim'de dinlerken yani o halden bahsetmemesi başlı başına e, inanılmaz bir şey konuydu. Bilmiyorum o konuya dikkat çekmeniz mi? Ben de ön önceki dönemde. Çok, çok fazla ee, değil evet. Yani, yani <gülüyor> ana muhalefet lideri evet darbeyle ilgili darbe girişimi kanlı darbe girişimiyle ilgili 10 e, tane demokrasi ilkesi bildirge yayınladı şey söyledi ama e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda olağanüstü hal düzenlemesini buna ilişkin meclisin biliyorsunuz kanun içinde kararname ve onun da anayete mahkemesinde yani o, o yasalar çerçevesinde e, hukuki süreçleri tıkayan bir şeydir olağanüstü hal e, düzenlemeleri ve meclis e, yok hükmündedir neredeyse ama bu e, konuyu gündeme getirmedi bir ikincisi ben e, yani bu de şunu da e, beklerdim elbette hukuki yargılamalar e, e, soruşturmalar yapılacak ama bir an evvel mecliste bir araştırma, soruşturma komisyonunun kurulması lazım. Hem Gülen Hareketi için hem darbe girişimi için. Darbe girişimi için Dışişleri Komisyonu'nda böyle bir öneri gelmiş. Ama hareketi böylesine Türkiye'nin son 40 yılında var olmuş. İşte 90'ların ortasından itibaren küresel planda var olmuş. iktidarların siyasetin oyun kurucusu konumunda olduğu iddia bir tabi, girişiminden öznesi olduğu iddia edilen bir hareketi e, meclis e, imkanları doğrultusunda oluşturmak lazım. 14 Temmuz günü ne diyordu? Meclisin devreden çıkarıldığı Kuvvetler Birliği ne oluyordu 14 Temmuz günü? Bir meclis iş düzenlemesi yapılıyordu ve muhalefetin sesi susturuyordu. Evet. O zaman gelinsin iş düzenlemesi soruşturduğu araştırma komisyon raporlarının yaptırın gücüne ulaşabileceği bir şekilde düzenlendi. Eğer biz meclisi, bir muhalefet olarak meclisi önemsemem öne çıkartmak, bu darbe girişimi ve bu öznesi olduğu iddiaların hareketin e, soruşturulması, ortaya konması isteniyorsa meclisin topyekün e, bu konuda setarber olması gerekiyor. Özel komisyonun kurulması gerekiyor. Ve meclise ete salan bir e, çalışmanın yapılması e, diğer çalışmalarla birlikte e, mutlaka gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Pek çok darveleri araştırma komisyonları kuruldu. E, Susurluk komisyonu e, başka başka komisyonlar oldu. Bunlar kamuoyuna açıklandı. Dolayısıyla ha yaptırım gücü var mı? Eğer yaptırım gücünün olması işçilikte bir düzenleme yapılmasını gerektirir. Kanunda da düzenleme yapılmasını gerektirir. E, bu konunun meclise e, taşınması açısından bu e, önemli bir husustur. Dün Kılıçdaroğlu'ndan konuyu meclisin ele alması gerektiği için de biz ibaret o halde gibi ilgili bunu da Evet, göremedik. Evet, ben de bu konuda bir şey söyleyeyim. 10 yani maddelik bir Taksim manifestosu ne darbe ne dikta yaşasın özgürlükçü demokrasi diye gayet hoş görünen bir şey. Yani bu girişimi sorumlularını kınıyoruz, velanetliyoruz. Türkiye'de demokrasi konusunda tartışmasız bir ortak payda oluşmuştur. Hep birlikte ve her zaman ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi demeliyiz diyor. Bir önemli noktada balyoz, ergenekon gibi davalarda mağdur edilen insanların itibarların iadesini de siyasi partilerin gündemine almak zorundayız diyor. Devlet kinle öfkeyle, yargıyla yönetilemez. İşkence, kötü, muamele, tehdit darbecilerle aynı duruma düşürür. Buna izin verilmemelidir diyor. Buna mukabil mesela bu Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün çok kuvvetli bir dille işkence ve kötü muamele yapıldığı ve bunun derhal bağımsız bir heyet tarafından incelenmesi gerektiği konusundaki şeyine hiç değinmemiş. Yani tasfiyelerde bu 60 bin kişinin şey yaptığı bütün hastanelerin kurumların kapatıldığı şeyden bahsetmiyor. Akademisyenlerin atılması ve tutuklanmasından bahsetmiyor hatta ölülerin gömülmesine de izin vermeyen diyanet işlerine filan da değinmiyor e, halbuki şeyi de hatırladım ben burada bir çelişki var yani o hale gerek yoktu demişti daha önce bir günde hatırlıyorum cumartesi günkü bir güne verdiği Sabahat Karakoy'un imzalı yazısında o hale gerek yoktu. Hükümete yasal düzenlemeleri destek vereceğimizi söyledik. Ancak hükümet o hali tercih etti diyor. Mitingde de bundan o halden tek kelime etmedi. Onun dışında bir de tabi yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde özellikle Sezgin Tanrı Kulu'nun ee, önemli bir şey var meclisin hukukçu milletvekillerinden kendisi ve evet, binlerce yazılı şey vermişti e, soru önergesi kanun hükmündeki kararname çok ağır yaptırımlar içermektedir darbeyle darbecilerle mücadele edilmelidir ama hukuk içinde kalınarak insan haklarına saygılı olarak toptancı bir yaklaşımla herkesi bir torba içine atarak temel insan haklarını hiçe sayarak mücadele olmaz bu darbecilerin yöntemidir hukuk devletinde devletler darbeyle mücadele ederken kim intikam güdemezler. Mücadeleyi kan davasına dönüştüremezler. Bunları ilk gün, ilk saatte darbeye karşı çıkmış biri olarak söylüyorum demişti. Buna karşılık bunların çok eksik olduğunu görüyoruz şeyde. Hmm. Bir diğer husus şu, e, yani e, bugün Aksaray'a gidecek olan muhalefet liderlerinin Yanında HDP yok, çağrılmıyor. 5 milyon oy almış bir grubu var bu partinin parlamentoda. Ve buna ana muhalefet lideri buna itiraz etmiyor. Bu da dikkat çekici. Ve dört parti bir araya gelip darbeyi hemen ertesinde ortak bildiriyle karşı koydular. Şimdi biz ne diyoruz? Meclis hem darbeyi hem Gülen hareketini araştırmalı, soruşturmalı tüm detaylarıyla ortaya koymalıdır. Bu meclisin de namusudur ayrıca yani. Bombalanan meclis bunu yapmak zorunda. Evet yani, yani tarihi... Bombalanan meclisin içinde HDP'li milletvekilleri ve HDP grubu var. 5 milyon oy var arkada. Yani dünya, dünya tarihin bugün... ya Ali Bey dünya tarihinde de herhalde eşi benzeri pek görülmemiş. İşte bir kere Rus parlamentosuna 1991'de tank topları ile ateş edilmişti oradan yatsın çıktı sonradan da burada Putin'e uzanan yolu izledik ama yani bu olağanüstü bir taarruza uğramış olan meclisin sizin de dediğinize benzer bir şey düşünüyorum ben de tabii ki kendi şeyini bütünlüğünü koruyarak şey yapması lazımdı neden HDP olmadığını anlamak kolay değil yani Harbi, gerçekten Dolayısıyla yani. HDP'den de çünkü hukukçu milletvekili Meral Danış Beştaş da yine bir gündeki haberde şey diyor. Yani kişi hakları ve özgürlükleri adil yargılama, savunma hakkı açısından ciddi sıkıntılar içeriyor. 12 Eylül döneminde bile özellikle yakınlarla görüşme konusunda bu kadar ağır kısıtlamalar yoktu. 30 günlük gözaltı vahim bir düzenleme. Türkiye çok büyük gözaltı süresini düşürmek için çok büyük acılar yaşadı, bedeller ödedi. Geride ağır bir tablo var. O kanunu bir darbe kanunudur. Darbeciler tarafından getirilmiştir. Hükümet bu yetkileri kullanmamalı demişti. Şimdi bu HDP'nin bu görüşlerine de yer verilmeyecek anladığım kadarıyla. Şimdi bu dolayısıyla yani o, o, kamuoyunda darbenin e, önlenmesi, darbenin başarısız olması üzerine işte bir demokrasi e, şölenleri devam ediyor e, meydanlarda, sokaklarda e, ve işte Cumhuriyet Halk Partisi de bir demokrasi mitingi yapıyor. Nihayetinde darbeyi beklemiş. Ankara katliamı ve daha öncesinde e, dilimize yine e, pelesenk oldu. Demokrasi mücadelesi açısından yapılması gereken şeyler geniş toplumsal kesimleri demokrasi çatısı altında bir araya getirilmesidir. Bunu gerçekleştiren Halk Partisi liderinin bu iki işaret ettiğimiz o hal, görülen muameleler, özgürlük, halk bölgütürme, yargılanma ve soruşturma baskıları ki Uluslararası Afrika Bütünü'nde raporunda çok net bir şekilde ortaya konuluyor bu gibi konulara değinmemesi, meclisi öne çıkarmaması, meclisin e, bu konuyu el atması konusunda öneride bulunmaması bence e, ciddi şeyler. Zaten muhalefet hatalarıydı da geldiğimizi e, altını çizelim. E, 1 Haziran, Haziran seçimleriyle ben sonra kaybedilen pozisyonu unutmayalım. Bugün de aynı durumu e, yaşayabiliriz. E, meclisin Cumhurbaşkanı'nın Meclisteki liderlerle görüşmeye itiraz etmezseniz kamuoyuna En azından bunu işaret ederek Bunu eleştirerek Ben saraya gideceğim e, Demeniz bile yeterliydi e, O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Bu darbe girişimi Ve sonrasını e, Daha iyi değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu En azından söyleyelim e, Bu eksikliklerin Altını düzelim Ve e, Hali hazırda benim yani Petrullah Gülen hareketiyle ilgili Türkiye Devlet Arşivinde ne var ne yok bunların ortaya konması ve 17-25'ten yani çatışmalı, kavgalı sürecin yani hizmet hareketinden birbirinize, birbirine örgüler düzülen dönemden terör örgütüne birbirini lanetleme dönemine kadar olan sürede ki hatırlayın Gülen Hareketi'ne ne, ne isimlerimizde vermedik e, ve neler verdiniz bunları ortaya koyalım. Yani genelgelerde bütün dış temsilciliklere destek olunması söylendi. Yani burada eğer öznesi hukuken de kanıtlandığı müddetçe o zaman burada iktidarın da sorumluluğu var. Siz eski ortakla bozuştuktan sonra daha önceki onlara sağladığınız imkanlar tanınan olanaklar nelerdi? Gülen Hareketi ve ona mensup yapılar 2002'den sonra muazzam bir güçlenme sağlandı. Bugün gözaltına alınan bürokratların, askeri ve sivil bürokratlarının, yargı mensuplarının kararına e, bu insanların imzaları var. E, bu tanınan imkanlar nelerdi e, bu harekete? Ayrıcalıklı neler tanındı? E, bakın e, 17 sonra Ankara'da Türkiye'de yargı mensupları ve emniyet mensupları en az 5 kez harmanlandı araştırmalar yapıldı. Bütün şirketler için işte mali kayıtlar İşte Bir iddianame daha önce bitmemişti bile terör örgütü dediğimiz Yani Tüm varlığı da bunu neden başbakanken ve cumhurbaşkanı iken Erdoğan, kamuoyunu zikredecek başbakanlık teftiş kurulu, devlet denesleme kurulu, meclis araştırma ve soruşturma gibi imkanları kullanmadı. Ve bundan sonra neden kullanılmasın yani eğer ortada bir şey varsa bunu en temel araştıracak kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve işlev, işlevsizleştirilmek istenen Kuvvetler Birliği'ne doğru gidişteki yasamanın işlevini ortadan kaldırma sürecini en azından tersine döndürebilecek bir hamledir. Bunu İki muhalefet parti, bütün muhalefet partilerinin gündeme getirmesi lazım. Yani evet. Bir yandan bu konuda yargılamalar devam ederken meclisin bu konuya eğilmesini sağlaması lazım. Meclis aynı zamanda OHAR izleme komisyonu da kurması lazım. Evet, zaten onu yani o... Demokrasi mücadelesi bunları gerektirir. Muhalefet bunları yapmayı gerektirir. Hamaset orada e, e, biz Bunları gerektirir ve bu araçları muhalefetin, ana muhalefetinin e, kullanmasını gerektirir. Ben de şeyi ekleyeyim, bu İbrahim Kaboğlu'nun, Profesör Kaboğlu'nun e, sizin, sizin de gönderdiğiniz metinden bakıyorum. Yani e, OHAL zamanı bir kere, olağanüstü hal evet. ilanı için e, kriterlerin... Bütün e, en önemlisi daha 20 Temmuz 2015'te Suruç katliamıyla ile e, belirtilen o halin gerekçesini oluşturan yaygın şiddet hareketleri ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması nedenleri olmuştu. O tarihten sonra kaç yüz kişi hayatını kaybetti, kaç bin kişi yaralandı. E, onun dışında o hal işleminin hukuki niteliği bir bakanlar kurulu tarafından ilan edilen kolektif bir işlem olması gerekirken 19 Temmuz Salı günü mesela çarşamba günü önemli bir kararı açıklayacağız diyerek Cumhurbaşkanı evet. açıklamıştı. Bu işlemin niteliğiyle bağdaşmamaktadır diyor. Yani öne çıkan organ Cumhurbaşkanı değil bakanlar kurulu olması gerekiyor. O halin anayasal çerçevesinin de kesinlikle olağanüstü şartlara uyması gerekiyor. Yani sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali değil. Ee, sıkı yönetimde yürüdük değil sadece olağanüstü hal geçerli zorunluluk varsa sınırlama yapılmalı ve en azıyla yetinmeli denirken yapılmıyor kanun hükmündeki kararnameler konusunda da mesela bir yanlış algılama olduğunu söylüyor Profesör Kaboğlu diyor ki yani askıya alındı diye verdi Numan Kurtulmuş diyor ama askıya alma yok diyor yok. Yani BBC Türkçe'de 21 Temmuz'da çıkmıştı yani insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin askıya alındığına dair bilgiler vermişti Norman Kutmuş. Bu gerçeği yansıtmamaktadır resmi durumu diyor. Zaten nitekim ondan sonra da söylemiş profesör Kaboğlu. Diyor ki Türkiye'nin geçici bir süreyle sözleşmenin bir kısmında sapma yapma niyetini bildirdiği yönünde bir açıklama yaptı diyor. Evet. Evet. Kanun hükmündeki kararnamelerde anayasanın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı olan üstü hal kanununda düzenlenir diyor ki bu da yok işte Kerem Altı parmağında evet. sözünü ettiği mesele o. Yani ölçülülük ilkesi hukuk rejimi ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerde Danıştay denetimi olması gerekir diyor. Ve en önemlisi de sizin de sözünü ettiğiniz sanıyorum en önemlisi de o Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi yani hızlı denetim iki açıdan önemlidir. Hem Anayasa Mahkemesi denetim yolunu açması için hem de o hal uygulaması üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi olabilmesi için iç düzük değişikliği de bu açıdan gerekli düzenlemeleri içermeliydi zaten. E, ilk görevde medyaya düşmektedir demiş. Bunu da bir uyarı olarak alıp işte biz de buradan Kabaoğlu'nun evet, söylediği... Bu konuda yazan, çizen e, konuyu bilen e, gerçekten Kabaoğlu'nun metni e, okunması gereken bir metin. E, hemen herkesin böyle bir dönemde. Bir diğer kafa karıştı. İktidar şunu yapıyor. E, Fransa'da da işte hal. Olağanüstü hal ile bu olağanüstü hal aynı değil. Evet. Ayrıca Tarhan Bey'in bugünkü yazısı da önemli. Yani e, bu kararname düzenleme yapılırken e, bakanlar kuru, yani hazırlayan bürokrat, acil e, bir şekilde hazırlanır e, ve bürokratların e, bu kararnameyi hazır, hazırlarken ki hatalarını da işaret ediyor. Sanıyorum önümüzdeki dönemde bu uygulama bizim e, medyanın e, analizlerinin bir numaralı şeyi. Çünkü hayatımızla ilgili. E, yaptığımız, sarf ettiğimiz sözler, e, bundan sonraki siyasi hayatın gelişimi de ilgili hususlar. Dolayısıyla e, en önemli hususlardan biri ama burada e, meclisin öne çıkarılarak bu işlere bakılması lazım. Meclis, meclis denmesi lazım. Elbette e, burada da ana muhalefeti ve diğer muhalefetin hem o halde hem de bu sürecin değerlendirilmesinde e, ilişkin bir an evvel e, harekette bulunmasında e, muazzam fayda var ve de meclisi öne çıkartmak için. Evet belki şeyi de e, eklemek. Amacı değil yani. Evet yani belki belki bir de şeyi eklemek gerekir. Bu konunun en e, önemli e, üzerinde kalem oynatan, kafa patlatan ve yazılar yazan e, doçent doktor Kerem altı parmak var. Evet. Evet. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden onun mülki Haber'de çıkan yazısında da açıkça şeyi söylüyor. Bu kanun hükmündeki kararname orantılılık ilkesi yoktur diyor ve yani kanunun hükmünde kararname düzenlemesi Avrupa Konseyi standartlarına kesin bir şekilde aykırı olduğunu bunu saptamak çok kolay. Örnekler veriyor. Venedik Komisyonu'na bakmak lazım diyor ve bu örnek kanun hükmündeki kararnamedeki birçok başka düzenleme içinde ileri sürülebilir. Özensiz hukuk devletinin temel ilkelerini hiçe sayarak hazırlanmış, 40 yılda yapmadıysanız, cemaatin son yıllarında devleti en üst düzeyde sarıp sarmalamasına göz yumduysanız, ...dört günde tüm bu sorunu halledemezsiniz. Ya da halledersiniz de... ...buradan sağlam bir temel... ...umut veren bir gelecek doğmaz. Ne yapacaksanız bir kez daha benzer... ...facialara yol açmayacak şekilde... ...açık, şeffaf... ...çoğulcu bir şekilde ve adil... ...yargılamanın temel ilkelerini dikkate alarak... ...yapmanız gerekir diyor. Ve yani e, şunu da söylemiş... ...yani... Ön koşu yazın ön koşu ya hukuk mu kaldı diyecek birçok kişi ama geldiğimiz durumun nedeni de tam bu zaten hukuk olmaması diyor. İkinci olarak da gebersinler darbecileri savunmak bize mi kaldı diyebilirler. Buna da verilebilecek iki cevap var demiş. Birincisi eğer hukuku savunmazsak kimin darbeci kimin olmadığını ayırmak imkansız hale gelir. Bakarsınız savunduğunuz kurallar gelip sizi de bulmuş. İkincisi de evet darbeciden farklı olunacaksa bu ancak darbecinin de hukuku savunularak yapılabilir demiş. Ve Aa. Cumhuriyet Halk Partisi cesaret edip bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürür mü? Anayasa Mahkemesi de iki üyesinin tutuklandığı bir ortamda cesaret edip iptal Aa. kararı verebilir mi bilemem. Ama biz her koşulda hukuku ve adaleti savunmak zorundayız onu biliyorum demiş. bence ee, katılmamak mümkün değil buna. Ali Bey ben de bir ekleme yapabilir miyim müsaadenizle? Lütfen. Bu konunun gazetecilerle olan konusuyla, bağlantısıyla da ya da iddialarıyla da alakalı bir takım gelişmeler oluyor. E bu kendilerine yurtta sulh konsey adı verilen Cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 21 Temmuz'dan bu yana gözaltına alınan Hukukçu ve Özgür Düşünce Gazetesi yazarı, internet sitesi yazarı aynı zamanda Orhan Kemal Cengiz bulunuyordu. Kendisi adli kontrol şartıyla serbest, serbest bırakıldı. bırakıldı. Neyse, evet. Ama evet. Şöyle bir durumda söz konusu bu son dakika haberi. Yine aynı örgütün medya ayağı kapsamında 42 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş. Gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın İstanbul'daki evinde bulunamadığı belirtilmiş. Ilıcağ'ın Bodrum'da olabileceğini değerlendiren İstanbul polisi, Muğla polisiyle temasa geçmiş. Nazlı Ilıcağ aranıyormuş. 42 kişi öyle mi? Evet. Son dakika Onların isimleri zikrediliyor mu haberde? Yok hayır detaylar yok efendim. Yok efendim. Yani. yani evet Bırakın bu o, o halde yaşamak bu işte dede evet, e, bu aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki toplumsal kuruluşlarla zaten problemli olan durumunu yani 15'lerimiz sabahki durumunu daha da belirleştiriyor e, bu benzer şeyi biz 12 Eylül'de yaşamıştık hatırlarsınız aski alınmıştı ilişkiler uzunca bir süre e, zaten e, Türkiye'nin yönü itibariyle problemli bir dönem yaşıyor. Bu Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarla yakın dönemde muazzam hasarlı ilişkilere sebebiyet verecek bir duruma işaret ediyor. Evet, belki şeyi de ekleyebiliriz yani programcı dostumuz Profesör Ahmet İnsel de Agost'taki tam sayfa verdiği bir şeyde mülakattı. Özetle şunu söylüyor tam da bunun üzerinde durduğumuz darbe başarısız oldu büyük bir felaketten kurtulduk. Buna karşılık darbe sonrası dönem darbe öncesi dönemden de daha büyük bir gerginliğin türbülansın yaşanacağı bir dönem olacak. Bir tür karşı darbe dönemi yaşayacağız demişti. Zaten Agos gazetesi de manşetinden tek yol demokrasi diye çıkıp aynı şeyi söylüyordu yani. Türkiye'yi bir dehşet gecesi yaşattı tanklar. Çok sayıda kurum bombalandı. Çok sayıda sivil e, bombalarla, ateşle hayatını kaybetti. Televizyonlar karşısında korku ve tedirginlik içinde izledi. Her girişimin karşısındayız deyip ama ondan sonra da darbe girişiminin püskürtülmesi ne kadar olumlu bir gelişme ise darbenin püskürtülmesinin ardından giriştiğimiz atmosfer de o kadar soru işaretleriyle dolu. Güç temel küzünün, daha darbe girişimi öncesi başlayan güç birikiminin darbenin atlatılmasının ardından katlanarak süreceği yönünde çok sayıda gösterge mevcut. Bürokrasi, yargı ve akademide yaşanan tasfiye dalgasının nerede duracağı bilinemediği gibi medya üzerinde yaşanacak bir baskının da ipuçlarını görmekteyiz. Bundan da önemlisi idam cezası, işkence gibi uygulama ve tedbirlerin gayet doğalmışçasına gündeme geldiği o halin ilan edilebildiği bir döneme girmemizdir diyorlar. Ve demokrasi ve insan haklarına her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz demiş Yağoz gazetesi Şimdi e, darbe savuşturulması, darbenin e, karşı konulması aynı reflekslerle yapılıyor. Yani e, dini bir refleks var. Onu görüyoruz değil mi? E, salalar, işte Tedbir, tekbirler filan e, milliyetçi bir refleks görüyoruz. Evet. Yani, e, ama demokratik refleks göremiyoruz. Çok yeterince. Aksine tam karşı bir noktaya doğru sağlıyor. Zaten OHAL uygulaması da bunu e, derinleştirecek gibi gözüküyor. Bakınız e, OHAL kararının alındığı gün, kararnam yayınlandığı gün ya da bir evvelki gün, anayasa mahkemesi iki üyesinin tutuklandığı anayasa mahkemesi saraydaydı dolayısıyla yani şahdık şahbaz olduk diye bir vardır yani 14 Temmuz günü hukuk sistemi yargıdaki durumlar zaten tesisini yapmıştık bugün gelinen nokta gerçekten bir kaotik durum söz konusu 40-50 bin insanın açığa alındığı bir devlet 60 Yardım... bin oldu aslında artık Efendim? 60 bine ulaştı evet. 60.000'e ulaştık. Evet. Evet. Yani burada e, bürokratik kurumların yapıların içerisinde olan biteni e, izliyoruz. Yani muazzam bir kargaşa hakim. Bir de yani e, böylesine e, kararlar idareciler tarafından e, veriliyor ve e, istediği gibi insanların harmanlanmasına yol açıyor. Büyük bir şey var. E, Kağıt bir durum var ve insanlar gelecek endişesi. Bu kadar e, hak, e, kurumlara el kurmuyor. Yani e, o kadar fütursuz şekilde diyor ki bu şeyde e, yani insanların oradaki hastaları da bile sahip çıkamıyorsunuz. Dediği anda şeyleri devrediyor. Yani muazzam bir kaotik durum var ve e, bunu, e, bununla sonuç almak da pek mümkün değil. E, yani zor her anlamda zor bir dönem. Ama e, meclisi bizim öne e, medyanın meclisi öne çıkaran bir pozisyonu sürekli vurgulamasında fayda var. Ben de yani hem ana muhalefeti hem diğer muhalefet partileri açısından meclisi bu dönemde bombalanan meclisi işlevini daha artırarak ortaya çıkartmaları gerektiğini e, vurgulamak istiyorum e, ve e, bu konuda da ana muhalefete çok önemli işler düşüyor ama ana muhalefet bunun ne kadar idrata müzik olduğu da, e, şüpheli inşallah bundan sonra daha da netice alıcı bir şeye ulaşır ama e, bugünkü görüşmeler e, çerçevesi içerisinde bakarım bundan sonraki sürece nasıl yaklaşacak ama dünkü e, miting ve mitingdeki konuşma e, beni en azından tatmin etmesi değil e, ve ana muhalefetin e, bu akan e, sürece e, teslim olması e, gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız diye evet ederim. bu önemli çünkü biraz önce Anton Bilin de söylediği bu medya mensuplarına ilişkin sayıları 42 idi galiba değil mi? Evet. Bu ilave oluyor diğer daha önceki şeylere. E, halbuki dünkü mitingde 10 maddelik manifestoyu halka da tekrarlattığı maddenin, manifestonun maddelerinden de biriydi medya. Hatta bu medyanın e, özgürlüğü, bağımsızlığı e, anayasaya ayrı bir madde dördüncü kuvvet olarak girmesi e, savundu e, ve medya me, 15 Temmuz darbe girişiminin yenilgiye uğramasının ana unsurlarından biri kesinlikle medya özgürlüğüdür dedi Kemal Kılıçdaroğlu e, ve doğru haber, haber alamayan bir toplumun özgürlüğü yok demektir diyor. Dolayısıyla da bunu herhalde konuşacaktır herhalde Beştepe'de medyaya girişilen ve devam eden bu şey diye umarım. Evet. Yani bugünkü görüşme e, toplu oluyor bildiğim kadarıyla değil mi? Yani tek tek değil. Cumhurbaşkanının başkanlığında üç parti lideri bir araya gelip konuşuyorlar evet herhalde. Dediyiz, Bilmiyorum ben de bilmiyorum Yayınlanacaktır herhalde Bir arada bu şey Yani hatırladığım kadarıyla Parti liderleriyle e, Cumhurbaşkanı bir araya gelmesi e, Yakın tarihimizde Susurluk sonrası olmuştu Ondan evet, evet, sonra Parti liderlerinin bir araya Ama burada hepsi de gelmiyor Bir araya parlamentoda bunlar Bu zaten zafiyeti ne kadar e, zaafsıziyet içerdiğini işaret ediyor. Ee, umarım Kılıçdaroğlu e, bu konuları e, hatırlatırlar. E, parlamentoda 3. parti konumunda değil mi HDP? Evet bildiğim kadarıyla MHP'den üçüncü daha fazla parti, Milliyetçi Harekat Partisi. Bir milletvekili, bir iki milletvekili fazla galiba. E, bunu şey yapar e, altını çizer Demokrasi bunu gerektiriyor. O hal meselesinin karışıklığı ve yattığı bugün Kurumlarda daha sonra yani tanıyorum gündeme gelecek e, e, Türkiye'deki devlet kurumlarında yaşanan bu e, mağduriyetleri hadde hesabı yok yani. Bir gecede insanların hayatları değişiyor. Onun için e, a, muhalefet en azından bu iki konuda hem bu Gülen Hareketi hem meclis araş, darbeyi hem de hali izlemek üzere e, alert bir vaziyette olması lazım ve buna ilişkin de meclis imkanlarını e, kullanması, yapılandırması ve de çünkü meclis e, raporları sonuçta kamuoyuyla daha iyi paylaşılan raporlardır ve o komisyonlara insanlar girip çıkabilir. Anayasaya gereği de böyle Olabilir. zaten Kerem Altı Kerem Altıperman da belirttiği gibi ve hatta şey diğer uzmanların da İbrahim Kaboğlu gibi uzmanların da belirttiği gibi Anayasanın gereği zaten Meclis'in evet. bunu denetlemesi de, devre dışı asla kalmaması lazım evet, İnşallah. Şey o, o hal zaten e, e, yapısı itibariyle meclisi e, devre dışı e, belli bir süre için e, kanunlıklı kararnamelerle yönetme imkan verdiği için bırakıyor ama bu meclis yönetimini ortadan kaldırılmıyor. Evet. evet tam tersine Yani hatta. Tam tersi. Evet. Dolayısıyla burada hassasiyetin çok yüksek olması lazım. İşte gelinen noktada 42 gazeteci yani, tamamen e, susturulan bir e, muhalefetle karşı karşıya kalabiliriz. Ee, bu muhalefet e, genişleyebilir her zaman onlara evet. çok dikkat etmek lazım o yani 30, bana gelmedi o, demek onu size, da siz, siz olmadan e, yani önden söylemiştik zaten programın başında da e, 30 internet sitesine de erişim engellenmişti <gülüyor> e, onlar da ayrı bir sorun yaratıyor tabii bu anlamda peki evet. çok teşekkür peki. ederiz Görüşmek, görüşmek üzere yenilerliyorum hoşça kalın Ali Bilge ile ekonomi politik açık gazte Big Mama Thornton Ball and Chain adlı parçasını dinledik Willie May Thornton ama Big Mama e, olarak biliniyor ilk Hound Dog parçasını da Elvis Presley etmeden ilk söyleyen 1952'de oydu çok büyük bir blues şarkıcısı ve şarkı yazarı onun da doğum günü pardon Ölüm yıl dönümü 25 Temmuz 1984'te hayata veda etmiş. 1926 doğumlu ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Bu... Evet son dakika haberi önemli paralel medyanın paralel yapının medyaya ile ilgili operasyonlar için düğmeye basıldı deniyor terör ve örgütlü suçlar bürosu Baş Savcı Vekili İrfan Fidan'ın talebi üzerine gözaltı kararı veriliyor. 42 kişi hakkında gazeteci Nazlı Ilıcak'ta var. İstanbul'daki evinde bulunamamış işte. Evet, senin de söylediğin gibi can Muğla ile temasa geçilmiş bu durumda diye. Ee, bu, biraz önce Ali Bilge'nin de sözünü ettiği şey bu. Zorba ee, Yazıda Tarhanerden de T24'teki yeni yazısında tam da bundan bahsediyor kan hakkındaki kan hükmündeki kararname hakkında sadece 15 Temmuz darbe girişimi çerçevesinde alınacak tedbirlerle ilgili usul ve esasların el alındığı algısı yaygınlaştı. Oysa bu kan hükmündeki kararnamede açık ve bilinçli biçimde terörle mücadele ile darbe girişimiyle mücadele ayrı ayrı sayılmış. Yani getirilen tedbir esas ve usuller sadece darbe girişimiyle mücadele için uygulanmayacak, terörle mücadele içinde uygulanacaktır. Bu Avrupa Birliği'ne ve Avrupa hukukuna verilen bildirimle de tam uyuşuyor mu tartışmalı terör çerçevesinde uygulanacak bir kanun vardır zaten bilindiği gibi diyor terörle mücadele kanunu bu ikisini birlikte yan yana başlıklarını okuduğumuzda geldiğimiz yerin muğlaklığı ve birçok şeyin bilinmezliği de ortaya çıkmaktadır olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararname ve terörle mücadele kanunu yani evvelki günden beri terörle mücadele olağanüstü hal içinde Darbeyle ilgili tedbirler de terörle mücadele kanuna göre yürütülmektedir. O zaman da bu iki kanun birlikte yürürlükte ise her şey bunun içine girer. Zaruri görünen tedbir ve kurallarla usul ve esasları cümlesine ne girmez ki diyor. Amacın ilginç yanı terörle ile darbe teşebbüsünü istendiğinde birleştirmesi ve ayırması. Yani darbecileri terörist, bildiğimiz teröristi darbeci saydığınızda veya aynı kanunlar içinde aldığınızda siyasal hayatın yaklaşımı, söylemi anlayışı farklı bir yere gider. Bu anlayışla darbe nöbeti tutan halkın güvenini katarak sürdürülecek darbeyle mücadele sürecinde savaş tekniklerini kullanmak meşruiyet kazanmış olacaktır diyor terörle mücadele adı altında kurum veya kişi iki yapıdan biriyle terör veya FETÖ ile üyelik, mensubiyet ilişkili iltisak yani birleşmiş irtibat, bağlantı, aidiyet yani ilişkinlik durumu belirlenmiş ve durum böyle değerlendirilmiş ise kanun hükmündeki kararnamenin kapsamı içine girecektir. Bu tanımın içine herkes sokulabilir diyor. Ve yani bu dar günlerde vakıf üniversiteleri, hastaneleri, öğrenci yurtlarını, okulları, sendikaları, vakıfları ve dernekleri değerlendirmiş ve KHK listelerine yazılarak 1341 kurum kapatılmış, on binlerce kişiye soruşturma açılmış, binlerce kişi tutuklanmış, on binlerce kişinin görevine son verilmiştir. Kanun hükmündeki kararname bu sayıların artmasını sağlamak için bakanın tayiniyle komisyon kurulmasını inceleme yapılmasını ve bakan onayıyla karar verilmesini düzenlemektedir. Yani on binlerce kişinin insan hakları yok sayılmış, haksızlıkların devam etmesi adeta teşvik edilmiştir. Uzatmayayım diyor, kanun, hakkın, kanun hükmündeki kararname hakkındaki kanaati maalesef çok olumsuz, özetle demokrasimizi bu kanunla birlikte yaşatmak olası değildir. Demokrasi bu kanunla birlikte yaşamak, yaşatmak olası değildir diyor. Zaten Uluslararası Af Örgütü'nün ve Uluslararası e, Siyaset Bilimcilerinin, Akademisyenlerin ve Avrupa e, Parlamentosu üyelerinin de söylediği bu, e, benim bildiğim bu metni hazırlayıp bakanlar kuruluna sunmuş olanlar bizim bürokrasi geleneğimizi aykırı hareket etmişler. Bakanlar kurulunu ve cumhurbaşkanını yanıltmışlardır diyor Tahanerdem Erdem 24'te. Bir bürokratın bile bu maddelerin yakın zamanda devletimizi dar boğazlara sokacağını görmemiş ve söylememiş olması kabul edilemez. Çünkü bu Avrupa Birliği ile ve Avrupa Konseyi ile hatta onun Çemsiye örgütü Avrupa'nın ilişkileri bu şekilde bakıldığında Çıkmaza sokacağını öngörmemek mümkün değil. Şimdi kararın altında imzası bulunanlara sormadan edemiyorum diye bitiriyor yazısı Taner Önünüze konulan tek seçenek bu muydu? demiş. Alman der Spiegel dergisi de saygın bir dergi. Bu haftaki sayısında Türkiye'ye ayırmış Resmen aynı, aynı demokrasi diyor. Yani bir zamanlar demokrasi varmış diyor ve diktatör Erdoğan ve çaresiz Batı diye yorumluyor merhametsiz bir sertlik uygulamasından bahsediyor. Yani Der Spiegel Türkiye'de yaşananların başta Avrupa Birliği ve NATO olmak üzere batıda büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattığını belirtiyor Erdoğan'ın intikamının batı için daha da korkunç olacağını ileri sürmüş bunu Cumhuriyet gazetes'inden okuyoruz dünkü ve NATO önemli bir müttefikini yitirmekten de korkuyor. Avrupa Birliği de mülteci anlaşmasının iptalinden korkuyor. Darbeden sonra bir darbenin de Erdoğan'dan geldiğini savunmuş dergi. Erdoğan başarısız darbe girişimine Allah'ın bir lütfu dedi. Bu lütuf şimdi Erdoğan'a muhaliflerini ve kendisini eleştirenleri susturma olanağı veriyor. Erdoğan ve yakın çevresi darbe girişimine nasıl karşılık vermek istediklerine dair hiçbir şüphe bırakmadı. Merhametsiz bir Sertlik ifadesini kullanmış Son birkaç günde Onlarca basın kuruluşunun internet sitesine erişimin Engellenmesini ve hükümeti eleştiren Radyo ve televizyon yayınlarının Karartılmasına da işaret etmiş Akademisyenlerin Gazetecilerin tutuklandığı Muhalif gazetelerin kapatıldığı Hatırlatıyor Bir günce da Batıya veda Başlığıyla onu öylemiş Vatikan'a yakın olan bir Avdini gazetesi Batıya Veda isimli yeni bir baş yazı yayınladı diyor Çerraoğlu çünkü cumhuriyette o yazı, yazının yezinin gece El Cezire'ye konuşan Erdoğan'ın söyleşisini değerlendiren yorumcular da yaşananların darbe teşebbüsünü savuşturan demokratik bir ülkede yaşananlardan çok İran'da 1979 Humaini devriminde yaşananlara benzetmişler. İleride bu yaşananları kuşkusuz daha iyi tahlil edeceğiz diyor cerrahoğlu ama yakın tarihimizin en ağır ve trajik günlerini yaşadığımız kesin demiş. Böyle bir durumla karşı karşıya takip etmeye çalışacağız. Bitirebiliriz herhalde durum. Parlak e, gözükmüyor. E, ne çalacağımıza Only the Lonely çalabiliriz. Roy klasik tasik yapıtı 1960'ta bugün Amerika Birleşik Devletleri Billboard listelerinde iki numaraya yükselmiş Orbison'ın bir dizi hit parçasının ilki bu ve ilginçte bir şey var, Abbey biraderler ve Elvis Presley tarafından reddedilmiş, beğenilmemiş, oysa Orbis'in söylediği zaman kendisi onun üzerine karar vermiş kaydetmeye, besteci olarak değil, sadece ve böylece çok büyük bir hit parça olmuştu. Onu da dinleyeyim sadece yalnızlar. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Dum, dum, dum, dum. çıkıştık.